Hayatın içinden, yaşamın tam merkezinden sesli meram. Bir meram, bir arzihal, bir durum tahilü. Her hafta değişken ama zamana ait seslenişler. Şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. Siyaset merkezli bir alternatif ses verme gayreti. Sesli meramın kayıt kütüğü karşı radyoda başlıyor. Biz kaydı bugün 24 Mayıs'ta alıyoruz. Anarşi şimdi ve sonsuza kadar. Normalde pazartesileri alıyorduk ama mesai gereği. Bir gün aksaklıkta oldu. Gündem tabi kendi yıkımını, kendi şekillendirmesini beraber cevap ediyor. Bay Kemal'in saat 22'deki bir açıklama silsilesi. Ee, kaçacaklar yollu. U ucundan kıyısından bildirdiği bir serzeniş Ya da bir betimleme diyelim. Ee, şimdiden Mukted'in ayaklarını tutuşturmaya girişmiş. Ona sıra gelecek ama Meram, asıl Meram birbirine ya da birilerini anlatmak Meram bir biçimde suskunluğun vaz olunduğu yerde tüm o örtbas edilen kişidenin bildirme gayesinin ihtiva edendir. Kime neyi anlatıyorsunuz Halil? bahsi ve devamında çıka gelen sessizlik kuşatması karşısında bütünüyle zorbalığın afaki bir biçimde ele aldığı yerde olan bitene itirazdır. Bilirsizliklere rehine kılınmış gündelik o yaşam pratiğinin her nasıl afaki bir biçimde kısıtlanmaya çalışıldığına dair belirgin ve ardılı sıra bir hakaramı mücadelesidir Meram. Burada bahsedilen bu bloğun, radyo ya da yazılmış metinlere öznel ve ait Türkiye satımı halinde olmakta olan devamına dair çabaların eksik kılınmadığı bir yok saymaya karşı elbirliğiyle yükseltilen itirazlardır. Başlı başına ortaklığın onca saldırgan devlette tutulmasına rağmen korunabildiği, birbirinin devamının sağlandığı sorgulamaya devam edilmesidir mesele bir başına. Gel gelelim. bugün ülkesinde sözün de sesin de ortaya çıkan itirazın da hakkının yerle bir edilmesine dair çabalar aralıksız katar eklenmektedir. Bir ileri demokrasi cumhuriyetinin yaşayanları olarak her gün bir biçimde sözün önüne setler yükseltilmektedir. Var dilmiş ola gelen anlamların belirgin tespitlerin itiraz haklarına lağvedilmesi söz konusudur. Ülke ya da yurt olarak alına gelenin tam tersi istikametli bir yutan... Çürüten, tüketen bir yere dönüşümü güncellenendir. Böyle bir sahnede evin artık tam tersi bir kuyuya, tam anlamıyla dönüşümünün varlığı karşısında isyanın meselesidir. Aksettirilmeye çaba sarf edilen, bunu dahi yok etmek ister muktedir. Bu kadar afaki kalınmış bir zulüm hali güncelliği dahilinde tek bir itirazı yer almadığını deklere eder muktedir. Takılan tavrı, var kötülüğü anlatmak için onun deneyine dahil edilmiş her yurttaşın kendi sözü, kendi demandan çıkagelen apayrı bir tecrübesi vardır. Bunun meselesidir meram diye çıka gelen. Bununla çıka gelen bir toplamdır. Toplamda zerk edilmiş kötülük halleridir mesele. Buna karşı korunaksız böyle bir badire ikliminde her gün sınanan yurttaşın dertidir işte bariz. Seçmek yasaktır. Sorgulamak zinhar. Sual etmek. Nedir bu hal diyebilmek. Topyekun alev topuna girebilmek demektir. Gel, gel yapmaktır. Açlığa vurgulamak, nankörlükle suçlanmaya kafi gelendir. Yoksul kılındığını dem vurmak vatan hainliğine girişin temel basamı. Geçtiğimiz günlerde bir tane emirünü Mısır Çarşısı Meydanı'nın orada yapılan bir kayıtta dediği gibi işte bir kadın, yurttaş. işte PKK eşittir Ermeni, zaten ben Ermeni istemiyorum. HDP eşittir Ermeni, ben Ermeni de istemiyorum. Bunlar def olsun gitsinler falan filan diye süre giden ve iki dakika, iki küsür dakika boyunca kesiltilmiş yayınını bile seyrettiğinizde onlarca kimliğe hakaret. Onu onunla birleştirip, bunu bununla birleştirip Ermeni, Kürt, Yahudi herkesi aynı potaya dahil edip bunlar terörist, şunlar hain, bunları istemiyorum ne yapmış Erdoğan falan deyip a ismini söyledik. Bir çıka gelen bir tekerleme halinin karşısında bu çürümeyi isyandır Mera. Bu tekerleme kılınmış erimi var edecek insana Kıyılır haddi çünkü o bayrak, ezan, vatan, millet bütün bu telaffuzlar araya sıkıştırılırken o işte kadın yurttaşın bahsinde olduğu gibi inanılmaz bir şablon kesiliyor. Ve o şablonun etrafında sözde sesin de var ettiği tüm olanlara karşıtlıkla dolu düzgün bir yıldır iklimi güncelleniyor. Ve bu hallerle yeni ülkenin yönü de belirsiz kılınıyor. tümüyle. Bu hallerle bu doğrudan demokrasi deneyi bir kere daha hiç ediliyor. Aslında farkında değiller ve bile isteye bu oyuna devam ediliyor. İşte Almanya'da sürünüyorlar, Amerika'da e, süt bulamıyorlar, bilmem nerede Ta, e, Patagonya'da olsun isterse ama bu sıkıntının Türkiye şarttı. Türkiye satım malinin içerisindeki sıkıntının baştaki yöneten katıyla ekonomik katının birbirleriyle o uyumsuzluğu bir, ikincisi adalet makamının artık Paça oraya dönüştürüldüğü bir memlekette herkesin kendi hakkını e, bile isteye ya da şöyle böyle çizgi dışından savunabilmesi, 100 gramlık mal deyip 80 gramlık mal satabilmesi ya da yasa dışı yollara girebilmesi ve gel gelelim bununla ilgili en ufak bir beyanatta, en ufak bir tespitte bulunan insanlara hayat hakkının dar edilmesi söz konusu edilir. İşte o Ermeni def olsun, Kürt def olsun e, Yahudi zaten biliyorsunuz bunlar ayak oyunları Bunlar dış mi şunlar bilmem ne oyunları ama İsveçle Finlandiya NATO'ya girebilsin diye biz Suriye'de işte YPG'yi öne sürüp işte o Kürt halkına bir kere daha izleyebiliriz. Ya bunu izin verirseniz biz de sizin NATO işinize karışmayız falan deyip de arka planlarda tezgahlar çeviriyor. Yani eline kan bulaşan memuk dedin aynı yolları aynı haltları aynı işlemleri devam ettirmesine karşın itiraz edilmesin de siz ne halt edersiniz yani edin yolu. Bir güncelleme var ediliyor ve bunun adı den demokrasi deneyimi haline dönüştürülüyor. Ve demokrasi dediğimiz şeyin de artık nasıl bir yıkıma tabi tutulduğunu birazdan işte Metin Kemal Kahraman Kardeşlerinin başına getirilen ki daha önce e, Aynur Doğan'ın başına getirildi. Daha sonra Apolas Dermi'nin başına getirildi. Daha sonra Niyazi Koyuncu'nun başına getirildi gibi küçük örneklerle bildirebiliriz. Ses verdiğimiz program Sesli Meram. Biz açılışta Loft ile Arman'ı konuk etmiştik. For a Fault. White Beach etiketiyle yayınlanmıştı. Mortician devam edeceğimiz parçanın ismi loftiden Hemen arkasına Chad Tubbs, Rain, Vantage Records'dan gelecek. Burası Karşı Radyo. Meram devam ediyor. Chat Taps'ı konuk ettim. Rain parçası biraz önüne biten parçaydı. Biz sesli meramdayız. Dedi ki işte Metin Kemal Kahraman'ın başına getirilenler var. Muş Valiliği 17 Mayıs'ta yapacakları konsili yasaklıyor. Yasağa gerekçe bildirme e, elleri gitmiyor. Beklediğimiz valilik bildirimi 14'te geliyor. E, yasaklama kararı şifainde olsa tüm bildirilmesine rağmen bugün yeni yani konserin olacağı günü taşınıyor. Belgede bu faaliyetin yani Metin Kemal Kahraman konserinin öğretmen evi konferans salonunda yapılmasının uygun olmadığı fakat istenirse belediye sınırları içindeki başka bir yerde yapılacağı bildiriliyor. Tıpkı Aynur Doğan konseri iptal bildiriminde söylediği gibi uygun görülmemiş. Yani neden uygun görülmemiş buna yanıt bir yok. Şarkılarımız, kılamlarımız beyitlerimiz, deyişlerimiz, masallarımız derin bile hafızaya dayanmanın gücüyle haklılık ve meşhuriyet kazanır. Bu durumda gayrimeşru olan bu toprakların derin kültürel hafızasını, böylesi keyfi yasaklarla toprağa gömme cüretini kamu görevi sanan bu tekçi yasakçı ve işgüzar hoylatlıktır derler. Daha sonra da tabii konserlerine devam ederler. Metin Kemal Kahramanik kardeşler ve inanılmaz bir biçimde o zaten organize edilmiş olan şablonun içerisinde isyanın meramını da ortaya koymaya devam ederler. Her ne kadar engellenmiş olsalar da. Yakın zamanda grup yorum daha sonrasında türlü çeşit etkinliklerle mesela hani iyi hatırlıyoruz Ezel burada linç edilmişti. Daha sonra işte Aynur Doğan, Ahmet Tiyatro Grubu, Ahmet Şehir Tiyatrosu ya da şimdi Metin Kemal Kahraman konserlerine dair o engelleme taahhülü hala hazırda memleketin de aldığı yönelimin bildire geliyor. Bütünün sadece yattan ibaret kılındı ve tek sesin, tek duruşun, tek kimlikten mülhem bir bakışa haiz bununla yön bulan, bulduğunu sanan bir ülke bina ediliyor. Kültürel, sanatsal ya da bütünüyle Kürt, Alevi, ki kimliklerinin lehçelerinin değiş ve anlatımlarının kısaca merame eylemelerinin önünün alınması bir kere daha türlü çeşit bahanelerle var edilmeye çalışılır. Kahramanların konserinin iptal edilmesinin onların var ettiği merame zerre-i etkisi azaltması söz konusu edilmeyecek iken bile bunu bile isteye bu taarruz halleri var edilir. İdiri demokrasinin her nedeni. Dünün tacı iktidarını çok affedersiniz boktan bir kopyası. En az onun kadar kötücül bir suretine dönüştüğünde kanıtlar, bildik aşina onunla gelen seslenişler, yorumlardan ötesini var edemeyen, her günü çok daha fazla sınırlarla zonatan, kuşatan ve yeren bir muktedir olgusu karşısında tek başına Metin Kemal Kahraman'ın meramı zaten bu katran karanlığının nasıl biçimlendirildiğini de gösterir. Yanıt zaten o meramlarla bilgileri duyan, soran ya da sorgulayan var mıdır olan? Bu şekillendirilme, bu biçimlendirmelerin içerisinde Apulas Lerni hedefe konulur. Doksal Doğu Yüksel Hoş diye bir Nik'in arkasına sığdılan ırkçı bir faşist. Abdurrahman oluyor işte ne güzel apostol oldu öyle de kaldı. Alkışlar ne Abdurrahman ne kemençesine Apolas'a gidiyor. Hainler de olmalı elbette. Olmalı ki vatanseverler ödedikleri bedenin kıymetini bilsin deyip Apulas Lerni'yi bir kere daha hedef kılmayı Çalışır ya da çabalar en azından. ileri demokrasiyi bu örneklerle e, hayata kuşatmaya devam ediyor. Ve biçimde kanıksanan yasaklar artık neden ileri sürmeye çaba sarf etmeden Paşa Gölnüm böyle isti kardeşim diyerek de imal ediyorlar. Tek renk, tek ses, tek duvar, tek vatan, tek beton. jingle cingırlenk. Böyle gidiyor. Ve inanılmaz bir biçimde yapıla gelenin ya da sunula gelenin işte o ahali içerisinde daha yeni 26 Mayıs 25 Mayıs tarihi yarın yani. Sahil meydanında düzenlenecek bir konserde sahne alacak olan Pedrik Halk Eğitim Merkezi'nin konserinde sahne alacak Niyazi Koyuncu. Değer yargıları ve görüşleri paylaşmayan bir müzisyenin yani bunu bildiriyorlar. Bunu istinaden e, konser iptal ediyor. Memleket zaten ortadan ikiye bölünmüş. Vah onca zamanda anlatılan hikayeler hiç kullanıyor. E, <gülüyor> Pardon. Vah ki daha kapı komşusu olan hakların ne sesine ne sözüne tamir var kılınmış kalmış. vahki ötekileştirme bir dirilik unsuru kılınmış. Vah ne vah hepsi birbirinin üstüne ekleniyor. Ve tabi ki o işte Apollos Dermi'nin hedef kılınmasının ya da Apollos Dermi gibi Derin, hedef kılınmasının ve bu konserlerin, konser faaliyetlerinin önünün alınmasının önündeki gibi engellemeler bir yandan şekillendiriliyor. Bu arada Giresunlu Vali Yardımcısı Murat Yıldız'ın hemşireleri için Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlediği Offroad Festivali'ne Kürt Rum ve Ermeni katili Topal Osman'ın silahlı fotoğrafının olduğu otobüslerle kent merkezinde gezdirilmiş. Size Giresun Yeter yazmış ve bu ibretlik alemlik işte o görüntülerle o şeylerle beraber Zaten kendi başlarına yaptıklarını, ettiklerini de karşımıza çıkartıyorlar. Ve bununla beraber de zaten bu memleketten bir haltın, bu, bu şekilde bir haltın olmayacağını biliyiz diye belki de gözümüze soka soka bahsediyorlar. Apollos Termin nasıl direniyorsa, Metin Kemal Kahramanlar nasıl direniyorsa, Aynı Doğan sesiyle nasıl var olmaya çalışıyorsa, Ezel nasıl yurt dışından bu ülkenin her durağan halinin içerisinde bunca yıkımın ortasında, Araf'tayken bile ses vermeye devam ediyorsa da sıradan insanlarda bizler gibi yurttaşlarda muhakkak konuşmayı ve konuştuğumuzun hatrının hesabını verebilmeyi bu rejim karşısında bu kötülük cürmü sahiplenen e, iktidar ve meşhum yancıları karşısında ya da Ümit daha denilen Müptezel'in mesela bir a, Aref, Hayastan, Aref Hayas'tan hesabının dediği gibi iddiat ve terakkinin soykırım zihniyetinin devamı da demişti. İşte o zihniyetin devamlılığı karşısında. Gün, bir gün var edilen karanlığa karşın e, sözü ve sesi savunmak en büyük önceliğimiz zaten bununla beraber hayat bir biçimde devam ettirilebilir. E, mesela birazdan değineceğimiz açlık sınırının vurgusundaki gibi o sınırlara çekilmeden önce hayat zaten elden çalınıyor. Dediğimiz gibi sesli meram bir güncelik bir gündelik mesel değil. Her an her şekilde bu ülkenin gündemi değişirken paldır güldür. Oradan artık alana bir tortu Çet Dubs, Be With You, Vantage Rikors'tan, hemen arkasına Black Tee Records'tan, Seven Kids, Bandit Secrets, Karşı Radyo'da ses numara olur. Parti'nin neye dönüştüğünün ikrarı gibi bir tweet at oldu. Bu arada Bozda Efendi'nin dediği gibi hani Twitter'da tweet atmak değil tweet'in içerisindeki bahsedilenler sorun. Nasıl bir cümle? <gülüyor> yani tweet değil ama tweet'in Twitter'ı falan. Her şeyin çorbaya dönüştüğü bir mümkün. Bir insanın halkına verebileceği ümidi alt, edip, alt üst edip, cerrahiyle övünen laf kalabalığı yapan temsiller kuşattı ülkeyi. Sorun ortada. Avukat Mehmet Yılmazer diye birisi batıyor özeniyordunuz. Karpuzu eken yerleden değil gidip marketlerden alırsanız bu olur. Ben her sene karpuz ekiyorum mesela diye bir abukluk kurabiliyor. Ve bu cümleyle insanların karşısına çıkıyor. Rıfat kıcı bir günde bir haber yapıyor. Milyonlar yoksullukla mücadele verirken ekonomik göstergeler dibe batmaya devam ediyor. Tarım ve sanayi üretiminde sorunlar yaşanıyor. Cari açık döviz kuru, enflasyon yanında sıra çökücü gösteren Verilere bir yenisi daha eklendi. Ülkedeki ekonomisindeki kırılganlığı gösteren kredi risk primi verileri tavan yaptı. Buna göre Türkiye'deki şirketlerin iflas etme ihtimali 8 ayda 2 katına çıktı. Cari açık verilerinin açıklanmasıyla döviz kuru hızla yükselişe geçerken ülke ekonomisindeki kırılganlığı gösteren değerlerde tavan yaptı. Bu değer 23 Nisan'da 580'di birkaç gün öncesi 709 puana kadar çıktı. Hatta bugün 720'lerin üstündeydi. CDS değerinin artması ülke ekonomisinin daha da kırılganlaştığını gösteriyor. Ekonomist Uğur Civelek iktidarın günü kurtarma politikalarının sonucu olarak krizin kalıcılaştığını da belirtiyor. 60-70 günlük bir pandemi kapanması ve bunun arkasına hemen ötelemek sizin o işte 2 senelik süreci patlayan, kapsayan bugün bitti denilen Eli kalın sermaye arka çıkmalar, daha çok çalışacağız, daha iyi bir ülkeye varacağız falan filan fistık derken. Enflasyonist baskı kalıcı ve güçlü. Yaratmaya çalıştıkları sakinleşme havası sahte. Bu durumda Türkiye'nin kırılganlığı da riski de artıyor der. Civelek yanlışı gören bir siyasi yere de yok. Kafasının dikine gidiyor. Hamasetle çözümden uzak, tedbir alımından uzak der. Ekonomik çöküşün resmi de cari açıkta. Merkez Bankası Mart ayına ilişkin ödeme dengesi istatistiklerine göre Mart'ta cari açık 5.55 milyar dolar olmuş. Döviz kuru bir yandan 16 liranın üstünü görüyor. Bir yandan 16 liranın altına çekiliyor. Bu niye? Londra'da hesapta gizli saklı kalmış bir Merkez Bankası'nın ismi lazım değil. Biliyorsunuz Türkiye. Nebati gözlerimdeki ışığı gördün mü kanka hesabının alt yapısından ya da işte devletinden duyduğu kadarıyla yapa geldikleri şeylerle beraber ee, bir altın bozdurma var. Birkaç 25 milyar dolarlık abi yanlış değilsem işte o altın bozdurma şekillendirmesinin etrafında düşündüğümüzde e, bu baskıyı ve bu işte doları biraz daha aşağıda tutabilmek için sürekli bir baskıyla beraber dolar satılıyor altın satılıp dolar temin edilmiş. Onunla da Türkiye'deki dolar kırıganlığı önüne geçmeye çalışıyor. Tabi ama döviz kuru hep yukarıya oynuyor. Dolar 16'yı, Euro 17'yi, Sterlin 20 lirayı görmüştü mesela ve görüyor da. Enflasyon TÜİK'in, e, memurların başını yiyen TÜİK'in, bürokratların başını yiyen TÜİK'in Nisan aylık enflasyonu %70 oldu. Üretici enflasyonu çok daha vahim. %122 gerçekleşti. Aradaki fark tehlikeyi gösteriyor. Fiyatlar eridi. Faiz sebep enflasyonun netice ısrarıyla ekonomik fiyasko yaratıldı der. Ve bu durum, bu şey şekillendirme birbiri içerisinde debinimine devam eden yapılan annelerle gün, görün, gün be gün çok daha ağır krizlerin eksikmenin yolunda yürünen ülke gerçek kılanır. E, dip yok. Bir son görülebilsin misal bu hallerin toplamında bir yaşam pratiğinin de sıradan insanların nasıl bir sınava dönüştürüldüğü ortaya çıkar yıkım halinin meselesi değil de e, diğer pek çok etmedeki gibi çürümenin kanın satılması evresine geçiş tamamlanmıştır bu kırılmalarla bunca yoksullukla böyle bir tahakküm halinin ortasına hayat ne hale dönüşüyor, dönüşüyor. nasıl insan içine çıkar bu karanlığını sorguluyor muyuz meram kendi yazgısından yola çıkıp da bir hali bir ihtimali düşünebilmektir açlık sınırının altında yaşayan çocuğuna beslenme koymayan temiz su alamayan aileler batıya özendikleri için her şeyi dilim dilim alıyorlar hatta çöpten topluyorlar öyle mi der Hacer Fokko avukat Mehmet Yılmaz dedi tabi yanıt gelmez ama biliyorsunuz bunlar ee, CHP, PKK, HDP YPG, LPG diye gider bu arada adı konulmamış bir savaş iklimi de vardır ve buna karşı 22 Mayıs günü yani pazar günü Taksim İstiklal Caddesi'nde bir yürüyüş gerçekleştirilir. Bu yürüyüş e, polisin baskıcı etmenliği sonucunda bir saldırıya dönüşür ve gözaltılarla tamamlanır. Memleket olur olmadı kabuk sabuk vakaları gündem kılabiliyor, tartışıyor. Komşusunun toprağında devletinin var ettiği savaşı itiraz ancak HDP var edebiliyor ki bugün MSB 5 e, şehit haberi verdi. Çünkü biliyor ki 22'de e, Bay Kemal'in ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir biçimde ulaşabildiği belgeler ya da im e, imalar, şöyleler, böylelerle işte yurt dışına kaçacak politikacılar tabii başta Baş Hamid ve Şürekaş falan diyor. o zaman bir şey var. <gülüyor> Bunu da çok seviyoruz işte gıybet olsun da ne olursa olsun kaçsan olur kaçmasan olur çünkü çünkü e, pırıl pırıl bir biçimde çürümeye denk geliyor memleket dingin lahiri deyince fazla mübalağa ettiğimizi söyleyen tiplemeler karşısında. Hakikat her gün başka bir şekilde çıkabiliyor. Rant kavgasının evreleri değişiyor. Silahlar konuşur oluyor. Ne ki nizam, ne ki kural, ne ki hak var. Haberi olur mu? Yapılır mı? Ee, mesela İstanbul'da Kapalı Çarşı'nın sınıfındaki Beyazıt'ta işte iki esnaf çatışması diye gösteriliyor. Fal, fal, farklı kimliklerden insanların e, çöreklendikleri bir rant pastası var. İşte ekonomik devreler kaybedilince bir rand pastası var ve bu pastayı da sadece biz bölüşeceğiz abicim deyip de çıkınca birileri kaçmaya çalışır. Birileri kendi adaletini sokak ortasında geçenlerin üstüne silah sıkarak vardır. Bir yandan Bekir Bozdağ tiplemesi e, skeç olsa çekilmez. Tweet attı diye soruşturma açılan kişi yok. Tweet'te yazılanlardan dolayı soruşturma açıldığını beyan eder. Bir yandan e, kesintisiz ee, bir buhran halinin içerisinde aynı ezberci şablonları tekrar eden sokak şempanzeleri vardır. Ee, aynı şeyler. Hamaset, nefret, kusa ediyorlar. Ya memleket çökmüş kardeşim. Ne hamasetinden bahsediyoruz? Hangi hamasetten? Nereye bahsediyorsunuz? Açlıktan nefesimiz kokacak düzleme doğru koşar adım giderken şükür ki yaradan e, bir biçimde ekmek bulunabiliyor. Şükür ki Aldığımız o un ufak edilmiş olan asgari yaşamla kendi kendimize yağında kavrulmaya alışıyoruz. Ve işte bu kanıksadıkça daha çok çörekleniyor devletlerin pratikleri ve kötülüğü. Bunun karşısında hangi yolu hangi yordamı arayacağımızı ve hangi meramla beraber çıkışı sağlayacağımızı da iyi düşünmekte fayda var. Çünkü giderek şartlar, evreler ve bu geçişkenlikler bir yandan işte... E Ultranasyonalist faşizmin gönderecek ilmesi kafatasçıların bugün duyduğum bir şey var. Mesela kız arkadaşıyla e sen evlenme yoluna gideceksin peki kızın kafatasını ölçtün mü? %99 Türk mü falan gibi abuk sabuk cümlelerin kurulabildiği bir nizansan. Bir yandan da işte e, etin, sütün, şuyun, buyun her şeyin pahalandığı rezil üsva edilmiş bir halk gerçekliği. Hangisini konuşmayı isterdik? 7 Kids, Unlucky ile devam edeceğiz Black Dead Request'tan, arkasına Objective Mod Box Agenda Promotions Bristol'dan gelecek. Burası karşına. paralar aktarıyor. Bu yurt dışındaki yapıların başında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor. Taşınan kara paralarla yurt dışında kurdukları bu paravan kurum üzerinden o yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkartmak istiyorlar. Bu birkaç yüz kişiyle sınırlı. Yani ey Pensilvanya diye bağıranlar kendi Pensilvanyalarını oluşturma telaşında. Şunu çok iyi bilmen gerekiyor. Suça bulaşmış bürokrat. Bu birkaç yüz kişilik kurtarma operasyonunda sen asla yoksun. O uçağın kapısı sana hiç açılmayacak. Ben en iyisi bu akşam saat 22'de bu skandalı açıklayayım. Sen de beni dinle. Diyor Bay Kemal. Tabii ki e, devletin aktörülleri de boş durmuyor. İşte Yurtta Özcan'ı hedef gösterip CIA aparatı devşirme ajan falan deyip e, 2013'te belirli aralıklarla yani 2018'den beri düzenli bir şekilde Adalet Amerika'nın Adalet Bakanlığına bağlı fara kayıtlar üzerinden sözde belgeleri paylaşıyor. Söz konusu vakıflar Ensarla Türkiye'nin ortak kuruluşu Türken Foundation. Neoconların Türkiye ataması olan CHP Genel Başkanı bu gece 22'de Yurtar Özcan tarafından servislerine ADRV Gelir Dairesi (IRS) alınan 1 Temmuz 2019'da 30 Haziran 2020 arası kayıtları beyannameleri paylaşacak diyor. Bu beyannamelerle ilgili işte e, terk edilen belgelerle e, Birler Erdogan ve Esra Albayrak hede falanacakmış falanmış filanmış. Neyse sonuçta belki Fasalyadan bir şey de çıkabilir, belki dediği gibi farklı bir dönüşüm ve işte bu muktedir algısının nasıl bir biçimde memlekete dönüştürdüğünü de görebiliriz. Ama geriye kalan insanlar için bu meramda dediğimiz gibi yaşam hakkımız delikleşik olunurken muktedirin vardı ilişkiler artık bir sınırsız imlerken tüm o katran karasının ortasında hayat ne olacak kardeşim biz bunun derdindeyiz. Yaşam sürgüt bir hey olay içerisinde bir o yana bir bu yana çekiştirilip durulurken 96 mesailerde iştahiri geri kalan zaman diliminde sokakta ve evde mütemadiyen bir denetim gözetim ve tahakküm üçlüsünün insafına terk edilirken hayat edimi kapsamı her ne hale dönüştürüldü hayat biliyor muyuz? Gelip geçici bir mesele olarak ne olacak bu ülkenin hali değil kalıcı bir biçimde dilinden emeğine... Sesinden toplumsal dinamiklerine, sürekli bir deneye dahil edilen ve kuralların da, kaidelerin de alt üst edildiği zeminde hayat ne yana düşecektir? Meram bunadır. Muktedir ve tüm intiyazda titrelin adından saklamış, cümlelerin ötesinde kalakalmış sıradan olan insanların hayatı ne zaman mesele edilecektir? Meram bunadır. Bütünüyle ve doğrudan. Kulak verdiğiniz program sesli meramdı. Karşı radyo bize bu imkanı sağlıyor. Bu anarşizan sesi far var edip de paylaşabilmenizi bir rahatsızlık unsuru olarak sizlere ulaşıyoruz. Gerçekliğin kıyısında bu dediğimiz gibi imtiyazlı sümleler, o partiler, bu partiler, şu mağdun siyaset figürleri, primitif troller, bilmem neler ve pragmatist yapıların karşısında hayatı olduğu gibi var etmeye çalışan, hayat için mücadele eden Asgari bir yaşamı talep eden insanlar olarak biz ne yapacağız? Bu bizim meselemiz. Objektif. Cahrrulutla verileceğiz. Agent promotions Bristol etiketiyle yayınlanmıştı kayıt. Sesli Meran burada olmaya devam edecek. Gücü ve kudreti birbirimizden el bularak olacağımız günlerin ümidiyle dinlediğiniz için teşekkür ederim.